94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programının içinde yaptığımız Tevfik Fikret saatlerindeyiz. İki saattir yapıyoruz, iki haftadır Tevfik Fikret'ten konuşuyoruz. Niye seçtiğimizi, Freud'da ne benzerlikleri olduğunu konuştuk. Gene de karşımıza çıkacak daha sonra da Freud'la benzerlikleri. Ve 89. ölüm yıl Ağustos evet. ayı bu sene. Bunlara dayanarak Tevfik Fikret'e bir bölüm ayırdık. Birkaç bölüm gidecek bu, gittiği kadar gidecek. Geçen hafta en son bıraktığımız yeri hatırlatayım ben Serol Teber'e. Gatsar Ailesi'nin başarılı bir öğrencisiydi Tevfik Fikret ve bugüne, oradan. Bugüne kadar aşılmayan hala. Hala aşılmayan hala dedin aşınan, hatta evet. Yüz küsur yıldır. Hala, hala en başarılı öğrencisi. En başarılı öğrencisi. Onun aldığı notları bugüne kadar hiç kimse alamamış. Ee, okulu bitirdikten sonra neler oldu? Oradan devam edelim mi? Evet orada bir tespit belki bizim için çok önemli Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'nde okuduğu sürece hemen hemen hiç arkadaşı olmaz kimseyle yakınlık göstermez Rıza Tevfik de Rıza Tevfik Bölükbaşı da o sırada diğer bir şair yazar ve onun ileride yaşamı boyu en yakın arkadaşı olacak kişi okulda Tevfik Fikret'ten O belli bir mesafe içinde arkadaşlık halindedir. Onun bize verdiği çok güzel bir tespit vardır. Tevfik Fikret için insanlardan uzak durmayı yeğleyen, onlarla arasına belli bir mesafe koymayı devamlı özen gösteren mizantrop tanısı kor. Ki evet. bu Tevfik Fikret'in bütün yaşamı boyunca geçen bir şeydir. Ve bu mizantrop Yani insanlardan bir tür korkan e, anlamında e, meraklıları için, açılım getirmesi için ben Balzac'ın kitaplarını öneririm. Balzac'ın romanlarında hep bu tür insanlar vardır. Muhteşem betimlemelerle tabii kuşkusuz. Fikret böyle bir e, kişilikle Galatasaray'ı birincilikle bitirir ve... Çok çalışkan bir öğrenici olduğu için de tercihan öncelikle dış işleri bakanlığı diye bugün biz çevirebileceğimiz tercüme kaleminde bir görev alır. Görev alır ama çok Fikret'in yaşamı bakımından da öğreticidir. Bu göreve Fikret her gün Düzenli olarak sabahtan akşama kadar gider yerinde oturur fakat görev yapılacak bir şey yoktur. Bütün memurlar otururlar yani bir tür bulmaca çözerler sonra da akşam evlerine giderler Tek Fikret de gelir bazen kara kare resim yapar kalkar gider ama gene insanlarla oradaki çalıştığı memur larla ...diğer memurlarla... ...belirli bir mesafededir... ...kimse e, Fikret'ten... ...bir iki kişi hariç... ...ki ileride onlarla çok yakın ahbap olacaktır... E, ...İsmail Hakkı Ertaylan diye bir... ...sonradan üniversitede... E, ...edebiyat profesörü olacaktır... ...ve te, Fikret için... E, ...paha biçilmez... E, ...anılarla dolu bir... E, ...takım e, çalışmaları olacaktır... ...kitap yazacaktır... E, ...çok e, kısa da olsa... Çok bilgiler içeren bir kitap yazacaktır. Ee, ve günlerden bir gün, aylar sonra Tevfik Fikret'in kişiliğini bize anlatacak önemli bir olay olur. Fikret bu memuriyeti terk eder. Terk eder ve evine gider. Aylardır Osmanlı'nın o zamanki dönemlerinde adet olduğu gibi, aylardır alınamayan aylıklar herhangi bir nedenle Tevfik Fikret ayrıldı diye Fikret'in evine götürülür. Oradaki e, arkadaşlarından biri e, sizin birikmiş aylığınız der. Burada Fikret e, ilk defa toplumsal praksis içindeki hani ya da gene Freud'e dönersek e, günlük yaşamın psikopatolojisi içinde yaşadığı bu ilk şok e, ku, e, yansıtan bir tavırla ben der orada çalıştığım sürece ya da bulunduğum sürece hiçbir iş yapmadım ki yapmadığım işlerin parasını mı alacağım ben der ve Olmaz. kendisine getirilen ve kendisinin o sırada çok ihtiyacı olan parayı geri çevirir. Şaşırırlar E peki Vezne'den çıkmış bu parayı ne yapacağız biz dediklerinde o zamanın çok güncel olan e, Balkanlardan gelen göçmenler için e, para toplanmaktadır yardım toplanmaktadır. Hiçbir şey yapamazsanızlar benim adıma ya da e, çalıştığımız kurum adına bu göçmenlere yardım fonuna iletebilirsiniz. De. Onu bile çalıştığımız kurum adına diye belirtme ihtiyacıdır. Kesinlikle ihtiyacı kurum vardır, adına diye bir şey yapıyor, ö, belirtiyor. Yani o benim adım belki de ben şu anda kendiliğimden gayri söylediğim, ihtiyar gayri, gayri ihtiyari <gülüyor> söylediğim İran'ın kurum adına diyor. Tevfiket buradan ayrıldıktan sonra Ee, ekonomik bakımından hiç iyi durumda değildir ama kısa bir süre sonra Galatasaray Lisesi'nde e, bir e, Türkçe öğretmenliği sınavı açıldığını duyar ve oraya çok istekli olarak katılır ve gene e, girdiği her sınavda olduğu gibi burada da birincilikle sınavı kazanır ve Galatasaray Lisesi'ne Türkçe öğretmeni olarak ...çalışmaya başlar. Fikret'in yaşamında mutlu anlardan biridir bu. Az rastlanır mutlu anlardan biridir. Eğitim kurumunda özellikle kendisini yetiştiren Galatasaray gibi bir okulda... ...öğretmenlik yapması ona tadına doyulmaz bir mutluluk verir. İşine dört elle sarılır... Gelin görün ki kısa bir süre sonra e, hükümetin aldığı keyfi bir kararla öğretmenlerin aylıklarında yüzde onluk bir azaltılma yapılacaktır e, kararı çıkar. Fikret buna müthiş öfkelenir. Tek başına bireysel bir çıkıştan öfkelenir. E, bunca kurum varken, bunca e, kısıntı yapılacak e, durumlar varken... İlk iş eğitim kurumlarında yüzde onluk bir zaten ellerine geçen öğretmenlerin az bir paradır. Bu kurumda kısıntı yapılmasını ben böyle bir devlette çalışmak istemiyorum diye protesto eder. Bunu bize anlatan o zamanın Galatasaray Lisesi Müdürü Abdurrahman Şeref Bey'dir ki ileride Meşrutiyet devriminden sonra Milli Eğitim Bakanı olacaktır. Fikret'in yakınlarından olacaktır. Ve hakikaten bugüne kadar elimize geçen kaynak bilgilere göre de Abdurrahman Bey çağın en dürüst insanlarından biridir. Sözüne güvenilen insanlarından biridir. Der ki öğrencilik döneminde bu kadar sessiz bu kadar geri planda olan geri plandaymış gibi görülen bu yumuşak kadar başlı. yumuşak başlımış gibi görülen Tevfik Fikret'in memur riyet hayatında birden bire böyle çok yüksek sesle ve büyük protestolarla ortaya çıkması doğrusu bizi şaşırttıydı. Ama Fikret gibilerinin de olması e, bu toplum için büyük bir kazanımdır. Saygıyla e, ben onun e, baş başkaldırısını izledim. Yalnız epice şaşırdım. Fikret gene orada birkaç ay, aylık alamaz. Zaten verilmemiştir aylıklar. E, ayrılır, evine gider. Yalnız ciddi bir e, ekonomik zorluk içindedir. Sonunda e, müdür... Abdurrahman Bey Veznedar'la Tevfik Fikret'in birikmiş paralarını, epi bir e, e, miktar tutan paralarını Fikret'e evine, e, bazıdaki evine gönderir. Fakat orada gene yeni bir e, anekdot vardır. Gönderen Veznedar da Fikret'i yakından tanıyan kişidir. Fikret sorar. Ee, çok yakın karşılar. Yalnızlar, bütün arkadaşlar bu paraları aldılar mı? Bütün öğretmen arkadaşlar bu paraları aldılar mı? Bezneda der ki hayır almadılar ama sizin durumunuz göz önüne alındı ve siz okuldan Radikal olarak ayrıldığınız için biz size bu parayı getirmek zorunda kaldık. Fikret der ki, ironik o ünlü gülümsemesiyle maalesef sizin bu getirdiğiniz parayı ben yine alamayacağım. Beni arkadaşlarımla dayanışma içinde olmaktan lütfen engellemeyin. Bu parayı vezneye iade edin. Ne zaman ki onlar bu paraları hep birlikte alırlarsa ben de o zaman kabul edebilirim tekrarını beni ya, bu zevkten mahrum etmeyin beni, diyor beni, hatta, evet mi? beni bu zevkten mahrum etmeyin diyor tekrardan parayı paraları göre Abdurrahman şeref bey tekrar bunu şey yapar Fikret'in bu dürüstlüğü hepimizin o zaman kanını dondurdu der ee, böyle bir şeyi biz şimdiye kadar toplum olarak yaşamamıştık Fikret bize iki büyük ders verdi bu konuda herkesin üzerine titrediği para konusunu Fikret'in ilk büyük negasyonudur bir anlamda. Parayı inkar eder. Parayı yatsır. Hakkı olmayan bir parayı diyelim. Ya da kendince öyle gördüğü bir parayı. E, gerçi bu Galatasaray Lisesi'ndeki almadığı daha farklı. Hakkı olmadığını düşünmüyor ama. Hayır kesinlikle diğerleriyle doğru. Diğerleriyle birlikte evet, evet. alamadığı için yapıyor. Fakat evet, e... E, bu dönem aslında çok da mutlu olduğu bir dönem demiştin. Ona döneceğiz. Hı. Tekrar önce bir parça dinleyelim Tabii. mi? E, Schubert'in Piano ve keman için La Majore sonatından birinci bölümü dinleyeceğiz önce. Burada ilginç e, bir solistimiz var. 1928 kaydı bu kayıt. Rahmaninov çalacak piyanoyu bizzat. Evet. E, bunu dinleyelim sonra devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Seral Taber'le birlikte e, Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Aslında Didik Didik Freud programındayız. E, Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olduğunu ve sonra e, maaşlarla ilgili bir kesintiden ötürü istifa ettiğini anlattık. Ama e, şunu da söyledik ki çok mutlu olduğu daha doğrusu tek mutlu olduğu dönem bu öğretmenlik dönemiydi. E, oradan niye ayrıldı bu kadar e, hızlı şimdi... apar topar? Şimdi burada tabii Fikret'in mizacı ya da kişiliğini yeniden bir köşesinden tartışmak gerekebilir. Belki de Fikret orada çok mutluyken, mutluluktan korktuğu için kaçmış da olabilir. Yani çoğumuza yabancı gelen böyle bir tanımlamanın belki biraz daha açmaya, açılmaya evet. gereksinimi var. Fikret'in gençlik yaşlarından beri dünyaya duruşu Melankolik bir tavırdır Melankolik bir mizacın e, e, Tavrıdır Ya da duruş biçimidir Bunu biz kesinlikle Ama burada bir hastalık Olarak almayalım Ya Ne klasik psikiyatri kitaplarındaki Melankoli ya da depresyon Tanımıyla e, paralel Düşünelim e, Ne de dünya sağlık teşkilatının Depresyon üzerine koyduğu kriterlere Uygun Düşünelim. Ben böyle bir düşüncenin sanatkarlar üzerine özellikle sanatkarlar üzerine yönelik bu tür tanımlamaların çok doğru olmadığı kanısındayım. Yaftalama bir, bir yandan evet, değil mi? Evet evet evet ille beyaz adamın kriterlerine uygun şekilde kategorize etmek ve damgalamak evet. yani ben buna karşıyım bunun tersine. Fikret'e yaklaşım e, mı ben e, Homeros destanlarındaki e, melankolik bazı tiplemelere e, ondan sonra Aristoteles'in ünlü e, problemi, sorunlar kitabının 30. bölümünde bir hala aşılamayan e, bir melankoli bölümü vardır. 2300 yıl önce yazılmıştır ve hala aşılamamaktadır. Orada Aristoteles Ee, söylemiş. Sonra onun öğrencilerinden Teofras e, yazılı hale getirmiştir. Büyük bir olasılıkla. Onun şöyle bir cümlesi vardır. Giriş cümlesi. Neden dünyada gördüğümüz ünlü filozoflar ve şairler hep melankoliktirler diye. Bu soru işareti evet. hala bugün 2500 yıldır e, dünyadaki Bu konuya meraklı insanlar bu sorunun yanıtını aramaktadırlar. Fikret'in duruşu böyle bir bağlam içinde değerlendirilir. Dünyaya, dünyaya çıplak gözlerle değil, çıplak gözleriyle değil, daha çok ruhunun gözleriyle bakan insanların duruşudur bu. Ki bunun kültür dünyasında en görkemli örneklerinden bir tanesi. Albert Dürer'in ünlü melankoliye gravürüdür. Oradaki kadının duruşu ve ileriye doğru bakışı onun gözlerine baktığımız zaman Fikret'in konumunu biraz daha anlayabiliriz. Ama bundan da daha yakın tarihteki karşılaştıracağımız bir kişilik Walter Benjamin'in ya da genel olarak Satürn çocukları denen bu melankolik kişiliklerin dünya ile olan ilişkileri. Hatta burada şöyle bir yakınlaştırma da yapabiliriz daha iyi anlatmak için. E, e, Fikret Walter Benjamin'den çok daha önce yaşadığı için onu ona öykündü söz konusu edilemez tabii evet. 40 yıl önce Fikret öldüğü zaman Benjamin yeni doğmuştu e, haberde olmasına imkan yok. Ama Fikret ...en iyi şiirlerini yazmak için... ...Aşkandaki evin... ...perdelerini kapar, panjurlarını kapar... ...bütün kapılarını kapar... ...ve loş bir ışıkta... ...neredeyse... ...yarı kapalı gözlerle... ...en muhteşem şiirlerini yazar... ...daha ilerideki yıllarda... ...Walter Benjamin ve kendisini yakından tanıyanlar der ki derler ki Walter Benjamin gözlerini açaraktan oturduğu yerde ya da işte Paris kafelerinde gözlerini açaraktan Etrafı seyretmez ya da bizim konuşmalarımızı dinlemez Her zaman bir miktar 3'te 2 oranında göz kapaklarını kapatır. Panjurları <gülüyor> indirir. Evet aynı şekilde gözlerinin panjurlarını indirir ve dünyaya dolaylı bir tür sisler arasından ki ileride Fikret'in sis şiirine de buradan gelebiliriz. Biraz sonra e, sisler arasındaki bir dünyadan bakar ki o çıplak gözün getirdiği kontürler silinsin. E, toplumun e, a, e, aynanın arkasında kalanları görebilsin. Evet. Ruhunun gözleriyle görebilsin dünyada olup bitenleri. Fikret'i böyle bir bağlamlılık içinde değerlendirebiliriz onun melankolik dünyasını. O tabii sokakta yaşayan insanların anladığı anlamda tırnak içinde normal bir insan değildir ama klasik psikiyatriye çok bel bağlamı çok angaje akademik düşünenlerin anladığı ya da değerlendirdiği anlamda bir çılgın da değildir. Sanatçıdır o. Evet. Romantik, dört dörtlük e, muhteşem bir sanatçıdır. Evet. Yani Psikiyatri bu... textbooklarına e, ders kitaplarına <gülüyor> sınıflamamak gereken bir konu. Ke kesinlikle. E, senin Melankoli adlı da bir kitabın var. Çok çok güzel bir araştırma. Çok güzel bir kitap. E, onun da burada çok e, adı geçiyor. Anıyoruz Tevfik Fikret'le beraber. Melankoli sözcüğünün. Onun için bence üstünde biraz daha duralım. Melankoli'nin Ee, çağdaşlarından mesela Halit Siyah, Uşaklıgilim, Maye ve Siyah var Bir sürü söylenecek şey var İstersen melankoliden hemen çıkmayalım Çünkü e, Tevfik Fikret kitabının adı da Senin Tevfik Fikret'in melankolik dünyası aslında. Evet. Üst başlığı altında Ahiyan'daki kahin. Ahiyan'daki kahin. onun için melankoli bizim için önemli bir kelime. Freud için de çok kullandığımız bir şeydi. Burada da kullanacağız. Buna devam edelim diye düşünüyorum. Bir parça dinleyelim önce Schubert'in e, aynı deminki parçanın ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Zaten Schubert güzel e, ediyorum hepsini anlatacak. <gülüyor> Gene melankolik bir sanatçıdan bir şey Kesinlikle dinliyoruz sanmıştık. Yani. <gülüyor> Piyano ve keman için La Major Sonat'ın ikinci bölümü Skerzso'yu dinleyeceğiz. Rahmaninov da tekrar. 94.9 Açık Radyo'da Serol Teber'le Didik Didik Freud programındayız ama e, Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Melankoli'ye gelmiştik az önce, e, evet. Schubert'ten önce. Melankoli önemli diye düşünüyorum. Onun için üstünde biraz daha duralım. Hakikaten Homeros'tan bir, günümüze bir sürü yerde karşımıza çıkıyor. E, Homeros destanlarında ilk e, melankolik kişilik olarak sen mesela Bellara Fontes'i saptamışsın çok doğru olarak. E, oradan günümüze kadar bir sürü böyle örnek var. Bellara Fontes mesela e, melankolik kişiliğiyle hem hüzün hem öfke arasında çok gidip gelen bir e, kişilik. Bu Tevfik Fikret'te de çok gördüğümüz bir şey değil mi? Çok gördüğümüz çok benzeyen bir kişilik. Aslında e, neredeyse tam da birbirlerine benziyorlar diyebileceğim. Bellara Fontes'in e, çok çok kısa iki dizede iki cümlede e, özetlersek eee toplumdaki haksızlıkları görüp e, ünlü Pegasus'un üzerine biner, kanatlı mitolojinin atın. kanatlı atın üzerine binip Atina'ya, Aten, Olympus Dağı'na pardon, Olympus Dağı'na e, saldırmaya kalkar. Çok iyi de bir savaşçıdır, çok erdemli bir savaşçıdır ve saldırmaya kalkar. Aynı Teufik'in Aşiyandan kalkıp İstanbul'daki despotizme ya da Abdülhamit dönemi saraya. E, saraya karşı olan başkaldırısına benzer bir şekilde. Ama tabii ki bu mitolojik kahramanın e, Olympus'a saldırısını o tanrılar katı e, hiçbir zaman affetmez. Ve onu evirip çevirip gerisin geri bir yerde Pegasus'un üzerinden yere düşürürler. Ve o acılar içinde... ...sonsuza kadar... ...kendini yer bitirir... ...bir yerde tüketir... Evet. ...dünyanın e, namussuzluğu... ...ya da tanrıların ikiyüzlülüğü... E, ...sahtekarlıkları... ...devam edegele... E, ...eder... ...burada... E, ...daha yakın çağlarda... ...e... Bodler'in, Bodler üzerine bir araştırma yapan Sartre'ın çok güzel bir betimlemesi vardır Bodler için. E, şair der, hüznünü, yüreğindeki acıyı yitirirse insanlığın durumunu anlamakta zorluk çeker, anlayamaz. Bu gerilimi kaybettiği anda e, dünyayı algılama gücünü yitirir. Onun için acı, onu sürekli olarak dünyadaki e, dünyanın iç ritmini kavramasını kolaylaştıran bir e, e, duygu oluşturur. Bunu tamamlar nitelikte gene Suzan takım Walter Benjamin üzerine yazdığı bir küçük nefis bir monografide de e, şöyle bir sözcük aklıma geliyor. E, Erdem neredeyse Hüzün oradadır evet. <gülüyor> ya da <gülüyor> bu da e, tefif hikmetin e, demeyecek anlattığımız e, o paraya karşı olan negasyonlarını e, erdemli tavırlarını anlatmada e, çok bize yol gösterici olabilir. Bu kadar erdemli olan bir kişilik e, aynı zamanda hüzünlü olmaya neredeyse yazgılıdır. Ama tefif hikmetin hep söylenen Erdemli yaşamın sonuna kadar tevfikte şey yapmayan aksi görülmeyen hiç kimsenin aksini söyleyemediği bir tavırdır bu erdemli olmak. Yani hatta bazı şairler yazarlar aşianı o zamanki İstanbul'da ikinci bir başkent olduğunu dokunulamaz bir mekan olduğunu söylerler. İstanbul'un dışında ayrı bir mekandır o... ...ve ayrı, esas... ...Istanbul'un... E, ...vicdanını aşayan yönlendirir derler... ...bu kadar ileri giderler... Evet. ...ve Abdülhamit despotizmi... ...herkese... ...sürgüne gönderen... E, ...tabii ki bu arada fikreti de... ...kerelerce sorgulamıştır... ...ama bütünüyle... ...tahrip etmez... Ed ...edemez ya da etmez... ...belki de Abdülhamit de kendisine göre e, ne bileyim düşüncelerini kertesiz alabileceği bir yer bulmuştur. Yani iki iki taraflı uç, bir uç, e, uç kazanç var ki bu insan da birbirleriyle bir tür e, bakışma halindedirler. Eee bilmiyorum Fikret bunu duysaydı beni ne yapardı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki çok öfkelenirdi ama yani böyle bir şey insan sözünlemeden edemiyor. Ee, o kadar ki bu erdem durumu Fikret öldükten sonra tabii ki Fikret'in ateizmine, e, Fikret'in dine ve kahramanlığa karşı çok büyük başkaldırısı, daha sonraki anımsayacağız, anımsamaya çalışacağız şiirlerindeki başkaldırısı yenir yutulur değildir ve Fikret öldükten sonra özellikle e, bağnazlar, kökten dinciler ona karşı ona karşı kökten bir saldırıya geçerler. Karalama kampanyasına geçerler. Ama burada çok çok öğretici bir durum vardır. Fuat Köprülü ki e, e, oldukça sağa yakın e, molla takımına yakın diye tanımlanır. Yani ben öyle olup olmadığını değerlendirecek durumda değilim ama Fuat Köprülü'nün herhalde oldukça Sağda ve Dindar bir aileden geldiği Bilinir Fuat Köprülü Fikret hakkında ilk monografik Fikret öldükten sonra ilk monografik yazıyı yazan 1919'da bir Broşürcük yazar Kısa bir broşürcük ama Hakikaten okunmadan edilemeyecek Güzellikte bir çalışmadır bu Ve burada Fikret, Fuat Köprülü aslında ...bu Mollaların saldırısına karşı... ...bir anlamda... ...gene İslam dinini... ...korumak için Fikret'i korur... ...bakın burada... ...anlaşılmazmış mı görülen cümleyi... ...açmak istiyorum... ...Fuat Köprül girişinde şöyle der... ...o kadar erdemli... ...o kadar tertemiz... ...vicdanlı bir insandı ki bu... ...buna... ...Teyfi Fikret'e... ...saldıracak olan her kim ise yaralanır ve kirlenir. Evet. O bu bakımdan sözde dindarmış ya da hakikaten dindarmış gibi görülenler zinha teffikrete olumsuz bir laf söylemesinler. Onları arkalarını dayadıkları şey ne olursa olsun ister din ister devlet ister şubu fikretle karşılaştırıldığı zaman lekelenir. Ve yaralanır. Bunu önlemek Bunu yani. önlemek için aslında dini kurtarmak için Fikret'i savunur. Anlaşılır Fuat oldu Köprü. evet şimdi. Ya nefis bir e, yani burada tabii Fuat Köprül'ünün mantığına da e, büyük saygı duymaktan geçemiyor insan. Ya yani bu denli bir e, aura bu denli bir e, erdem e, halesi oluşturmuştur Fikret yaşadığı sürece. evet. Ee, şimdi tekrar bir parça dinleyelim devam edelim sonra Schubert'in Piyano ve Keman için La Majore sonatının 3. bölümü Andantino'yu dinleyeceğiz şimdi 94.9 Açık Radyo'dayız. Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Melankoli ile ilişkisini konuşuyoruz şu anda. E, Bodler'i de yakın görüyoruz değil mi Tevfik Fikret'e? Evet. Rubabışı Keste'ye baktığımız zaman e, Bodler'in Paris sıkıntısını ve kötülük çiçeklerini anımsamamak e, mümkün değil. Yani onun özellikle ben sadece başlıklarını vermekle yetinmek istiyorum bazı şiirlerinde örneğin tasalanma perişan şiir biraz umut uyku hayatımın sayfalarından yaşadığıma pişman gibi şiirleri ki bu abişi içine serpilmiş durumdadır bu şiirlerinde Fikret sürekli olarak şiirlerde tam bir Bodler variy kendini e, kendi kişiliğini özbendliğini ve pisichisini arar ve e, sürekli yalnız kalmak çabaları içindedir e, kendi kişiliğini kendi benliğini köşe bucak arar e, çünkü kendini tanımadan Dış dünyaya dönük bir şeyler yapması mümkün değildir. Dış dünyayla hesaplaşması mümkün değildir. Burada e, Foucault'un bize yol gösterdiği gibi bir etos durumu vardır. Bir hazırlanma durumu vardır. Ama bu hazırlanma dindarların, teologların zannettikleri gibi öbür dünyaya hazırlanmak değil... Tam tersine içinde yaşanılan bu dünyaya hazırlanmaktır söz konusu olan bağımsızlaşmak bu dünyadan ve özelleşmek, öznelleşmek, özneyi tüm e, bağlarından kopararaktan e, neredeyse bir tür gökyüzüne salabilmek ki Fikret fıkıdlardaki bir şiirinde söyleyecektir bunu kendi gökyüzümde kendi kanatlarımla kendim uçarım diye. Evet. Bu bir artık evet. Türkiye edebiyatında simgesel bir şeydir. Evet simgesel yani. bir şeydir. Bunu hepimiz annelerimizden, babalarımızdan duyduktu. Yüzyıla yakın bir süre söylene gelen bir şeydir. İşte bunun içinde Fikret parayı yatsımıştır. Eee Devletle olan ilişkilerini yatsımıştır inkar etmiştir Ve her türlü ödüllendirilmeyi yatsımıştır Ve e, izleyen yıllarda ya da günlerde yazdığı gene e, Kayıp gözyaşları e, En tasasız günüm Şiirimin perisine Mavi deniz Sonname e, Serveti fünunda çıkan Belli başlı şiirlerdir ve belli başlı kilometre taşlarıdır. Ama Fikret gittikçe e, yoğun bir e, melankolik hüznün etkisi altındadır. Onun durumunu anlatmak için Halit Siyah Uşaklıgil'in ben bir anısını burada e, paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Halit Siyah e, Uşaklıgil'in 40 yıl atlı anıları gerçekten çok nefistir ve bu anı kitabının kalbini diyeceğim diyebileceğim bir şekilde tevfikat oluşturur. Burada acaba tekrar mı olacak? Daha önce söyledim miydi? Anımsayamıyorum. Çok hoş bir duygudur. Halit Siyah Uşaklık gil kapasitesinde, çapında bir insan İstanbul'a gelir ve İstanbul'da bir yayın o zamanın değerli şairleriyle tanışmak ister e, ama Recaiz Mehmet Rauf ona yol gösterir, herkesi tanımaktadır burada e, Recaizade Ekrem'le tanışır, e, diğer pek çok bütün e, önde gelenlerle tanışır. Fakatler bir türlü Tevfik Fikret'i tanımakta kendimi geciktiriyordum bir türlü hazırlık halindeydim Fikret'in öylesine bir insanları etkileyici büyüsü vardı ki onu o büyünün etkisi altındaydım ki hatta bütün entelektüel kesim o etki altındadır Fikret'i tanımakta geciktiriyordum kendimi sonunda tanışırlar ve hızla dost olurlar ve en güzel bilgileri en böyle Fikret'in ruhsal dünyasının içine giren bilgileri Halit biz öğrenebiliriz. Bir gece en çarpıcı bilgilerden bir tanesi anılardan bir tanesi budur. Bir gece Halit Siyah, Uşaklıgil, Mehmet, Rauf, Fethi, Fikret bazı Anadolu kıyısında bir yerde bir yemek artı şiir şöleninden geri dönmektedirler. Gecenin geç saati olduğu için bazı Fikret'in evine gitmek zorundadırlar kayıkla ve Halis Yavşaklıgil hayatımda der ben bu derece karanlık bir gece rastlamamıştım tabii bazı açılmanın korkusuyla da olacak bir süre gittikten sonra birdenbire büyük bir gürültü duyulur denizin içinden yanlarından hemen bir iki metre yanlarından büyük bir şilep denizi yararak geçip Gitmiştir ve büyük bir korku alır salla, sandalın san, sallantıları arasında ee, şilep yanlarından geçtikten sonra o zamana kadar der hiç konuşmayan Fikret'i birden ah der şu şilep bizim üzerimizden geçseydi de bu iş burada bitseydi ne dünyanın bir kaybı olurdu ne bir şey. ...biz burada biterdik. Mutlu olurduk. Mutlu olurduk. <gülüyor> ve e, Halisya ...der ki, e, orada ...içime e, ...çok acı bir şekilde işledi ki ...Fikret'in mutsuzluğunun ...derinliği, hiçbir şeyden ...hiçbir şekilde mutlu ...olamamanın acısı Fikret'in ...bütün e, hücrelerinde ...bütün ögelerinde e, ...yaygın durmaktadır ve sürekli ...olarak ölüm özlemi içindedir. Ki bu da e, o çaptaki e, Aynı Bodlervari o çaptaki romantik şairlere özgü bir tavırdır. Evet, ee, bu günkü programımızın sonuna yaklaştık. Ee, Tevfik Fikret'e önümüzdeki hafta devam edeceğiz melankoisinden, içine kapanmasından. Etos dedik, bunun anlamını da biraz açacağız. Öznelleşme anlamında kullandık, değil mi? Evet. Önümüzdeki hafta bunlara devam ederken, bugün için hoşça kalın diyoruz sizlere. Hoşça kalın. Schubert'in piyano ve keman için La Major sonatının son bölümünü dinlerken, dördüncü bölümünü dinlerken, hoşça kalın.